Her kim, müminin yukarıdaki hasletten başka bir ayıbını gizlerse, Allah da onun ayıplarını gizler. Kim bir mümini önceden yapmış olduğu günahlarıyla, kabahatiyle ayıplarsa, Allah da onun ayıplarını açığa çıkarır. Allah'ın sana farz kıldığını yerine getir ki, insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah'ın sana yasak ettiği şeylerden kaçın ki, insanların Allah'tan en çok korkanı olasın. Allah'ın sana yaptığı taksime razı ol ki insanların en zengini olasın. Bir alimi dinlemek için yahut ilim meclisinde bulunmak için oturduğunuz zaman yakınlaşın. Bazınız diğer bazıların arkasında otursunlar. Cahiliye ehlinin yaptıkları gibi dağınık halde oturmayın. İki adam bir mecliste fıkıh üzerine görüşüyorlarsa bir üçüncü izin almadan yanlarında oturmasın. Cennet bahçelerinden geçerseniz güdün, bereketiyle faidelenin. Nedir cennet bahçeleri dediler. İlim meclisleri buyurdu. Şu ezlam, kumar oynamak, satranç, tavla ve benzeri oyunlar var ya, işte onların yanından geçtiğiniz zaman selam vermeyin. Şayet size selam verirlerse almayın. En üstün ibadet ilim tahsil etmektir. İnsanlara Rablerinden söz ettiğiniz zaman onları korkutacak ve güç gelecek şeylerden bahsetmeyin.